Evvela aşk mecaziyle başlıyor iş, aşk-ı dönüyor. Aşk-ı mecaziyle başlar sonra fena fiş şeyh olur. Bu aşk şeyhine başlar. Ama şart bu. Şeyhin ona olan aşkından olursa olur. Şeyh ona muhabbet severse o vakit mürt şeyhini sevebilir. Çünkü aşk-ı mecaziden aşk-ı gidilir. E, riyadan ihlasa varılır. Esmadan müsemmaya vasıl olunur. Ha, onun için evvela aşk mecaziyle başlar devrişten arasında bu iş. Kadını sever erkek sever erkek kadını sever bir aşk başlar gözlerinden yaş dökülür, kalbi yanar sonra bu aşk şeyhi ona muhabbet ederse şeyhin aşkına döner ve o şeyhten başka bir şeyi sevmez ancak şeyhini sever ona fena fi şey derler şeyde fena olmak derler sonra bu ilerler daha fena fil resul olur resulullah'a sever sonra fena fi Allah zahir Allah'a evet. sever sonra ha. fena fi Allah olunca o vakit Allah'la baki olur Aşkın mecazi olsun. Aşkı hakiki olsun. Fenafis şeyh olsun. Fenafir resul olsun. Hepsi bu Allah'a sevmektir. Allah'tan başka birini sevmiyor. Fakat bunlar perde oluyorlar işte bundan bu sayfalar geçiyor öyle bu şekilde. Tecelliyat evvela aşkı mecaziye tecelli edilir. Sonra hep hakkın tecellisidir. Orada görür evvela çünkü maşukun durumuna göredir. Evvela istadı o kadardır. İlk mektep talebesidir yani. Sonra orta medresenin talebesi olur. Sonra üniversiteyi bitirir. Bunun gibidir yani. Tecelliyat böyle gelir. Hakkı Res değildir gene. Aşkı mecazide kalırsa, ben yani birinci sınıfta, o vakit o makbul değildir. Yani ilerlemezse orada kalır o. Ve sevgilisinin rengi soldu mu, saçı, gözü bozuldu mu, sor ondan. Aşk diye bir şey kalmaz kendisinden. Aynı bozuldu mu, sanki kalkar. Ya o vakit ne olur işte, ayna bozuldu mu? Yani sen bana hayran bence ama kaçar o vakit. Onun için aşk-ı mecaziye, aşk-ı hakikiye kimi sevdiğini anlayacak. İş aynada değil, aynada aksederi görecek. Allah bize aynada değil de aynaya aksadeni göstersin. Matla bu ala maksad-ı rana cemali ba kemali ilahiyi müşahadedir. <gülüyor> Ona aşk olmurdu mu o tecelli etti mi o bitti. Oldu iş şimdi kitap, yerini buldu. Min Allah ilallah.